Hagop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yedvar Tomasyan. Açık Radyo'nun Açık Devri programı içinde... Geçen dönem kış döneminde Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı bir program sunmaya çalıştık sizlere. Onu takip eden bu dönem yaz aylarına da rast geldiğinden Ermeni Edebiyatı Numuneleri programına ara verip yaz dönemine uygun bir başka programla ile birlikte bu kez program başlığımız Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler oldu. Kaybolmaya yüz tutan İstanbul Ermeni çehresinin varlığından bahsederek farkındalık yaratmayı amaçlamakla birlikte yaz döneminde İstanbul şehri içinde bir kültür gezisine çıkalım istedik. Edebiyattan da uzaklaşmadan kendimize rehber olarak ünlü Ermeni mizah yazarı Hagop Baronyan'ı seçtik. Baronyan İstanbul semtlerinde dolaşırken rehberimiz oldu. Bu duyt mu bolsa tavirun meç? İstanbul mahallelerinde bir gezinti adlı kitabıyla birlikte sizlerle beraber semsem mahalle ma mahalle gezintiye çıktık. Geçen programlarda da tarihin yarım adayı dolaşmış, Samatya, Yakum kapı, Gedikbaşı'nın Narlı kapı, Top kapı, Eyüp Palat semtlerine uğramış, daha sonra Galata'ya geçmiş, oradan Pera'ya Beyoğlu'na uğramıştık. Buradan İstanbul Boğazı'nın kıyılarına Önce Avrupa yakasına uğradık. Gezimize Beşiktaş'tan başlayıp Ortaköy, daha sonra Yeniköy ve Boyacık'ı uğrayarak Rumeli yakasının gezintisini bitirdik. Daha sonra İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına geçtik. Üsküdar, Kandilli, Beykoz semtlerine uğradık. Ve bugün yine karşınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu dönem Açık Radyo'nun, Açık Derginin içindeki Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programını sonlandırırken, geçen programda da bahsettiğimiz gibi, bu programda Hagop Baronya'nın edebi kişiliğiyle ilgili bir sohbet, bir söyleşi yapalım istedik. Tiyatro çalışmalarıyla tanınan, özellikle Hagop Baronya'nın üzerine yayın ve sahne uygulamaları yapan, bir arkadaş, bir dostla beraberiz. Fırat Güllü. Fırat Güllü, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Şu anda özel bir okulda tarih öğretmenliği yapıyor. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler abi, sen nasılsın? nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> Davetimizi kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederiz. Fırat Güllü, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu. Yaygın kısa adıyla BGST topluluğunun tiyatro bölümünde faal, Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi'nde makaleleri yayınlamakta. BGST yayınları kapsamında aktif olarak çeşitli projeler hazırlamaktadır. İstersen bu kadarını yeterli addedelim. Bu bir girizgah olsun. Bundan sonra sen devam et. Biraz kendinden bahset. Daha sonra... BGST'den ve daha sonra ana konumuz Hagop Baronyan'la muhabbeti devam ederiz. Tabii bu arada İstanbul Amatür Tiyatro Günleri kapsamında düzenlenen kültürel çoğulcu tiyatro günlerinden bahsetmeyi de unutmayalım. Tamam çok konu birikti ama bakalım hepsini sıralayayım. <gülüyor> İnşallah yetiştiririz. Evet. Ee, aslında yani benimle ilgili senin söylediklerini sanıyorum tanıtım açısından yeterli olacaktır. Biraz BGST'yi bilmeyenler için birkaç cümleyle belki anlatmakta fayda var. Ee, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu e, aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli sanat kulüplerinde e, çalışmalar yapmış olan insanların mezun olduktan sonra oluşturdukları bir yapılanma. Yani işte 95'ten itibaren aktif olarak e, faaliyet gösteriyor. Dans, müzik e, ve müzikten tabii... Kardeş Türküler çok iyi bilinen bir proje artık. Herkes, tarafında. herkes tarafından tanınıyor. E, şey, tiyatro, onun dışında toplumsal araştırmalar birimi dediğimiz daha çok düşünce e, kitapları yayınlayan ve bu konuda çalışmalar üreten e, çeşitli seminerler organize eden bir yapılanma daha içerisinde. E, bu tür alanlarda insanların e, me mezun olduktan sonra Boğaziçi öğrencilerinin faaliyetlerini sürdürmek istiyorlarsa yer alıp, Yarı profesyonel ya da hatta profesyonelleşen unsurlar da var. Ee, az önce sözünü ettiğimiz müzisyenler gibi mesela örneğin. Ee, böyle projelerin bir arada dayanışma içerisinde yürütüldüğü bir yapılanma. Yayın da bunun bir ayağını oluşturuyor. Ee, yayıncılık yapabilen bir yapılanma aynı zamanda. Ee, yani hukuki statü olarak da biz hem e, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin bir e, üyesiyiz. Yani bir anlamda öyle bir yönümüz var ama bir yandan da... BGS T şirketi işte sözün ettiğimiz gibi yayıncılık faaliyetleri veya çeşitli işte bir takım organizasyonlar yapma hakkına sahip olan bir Aynı zamanda şirketleşme içerisinde tüzel bir tüzel kişilik ama ağırlıklı olarak bizim çalışmanlaymışımız tabii ki üniversiteden geliştirdiğimiz e, dayanışma ilişkileri içerisinde e, oluşan bir ağ diyelim buna daha çok. Uh -huh. Tabii bu şu anlama gelmiyor yani buraya e, sadece Boğaziçi Üniversitesi'nden insanlar girebilir ya da Boğaziçi Üniversitesi'nde olup da öğrenciliğinde mutlaka tiyatro dans veya müzikle uğraşması gerekiyor falan gibi böyle zorunluluklar yok tabii ki belli bir e, toplumsal dramaturjisi var. Yani bu konuda birlikte çalışabileceğini düşündüğü insanlarla bir araya gelir. Ortak işler mutlaka yapar. O açıdan bunu açık bir yapılanma aslında. Ki biliyorsunuz e, arasyoncılıkla da sürekli olarak e, temas bir, bir temas halindeyiz. Birlikte çok fazla şey yapıyoruz. Bizi zenginleştiren bir ortaklık. Karşılıklı zenginleşiyoruz. <gülüyor> evet. Yani dolayısıyla böyle bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Ee, onun dışında bir de kültürel çolcu tiyatro günleri üzerine uhu, uhu, bir uhu. soru vardı. Peki bugün asıl konumuz orada. E, e, e, ee, yani. Daha doğrusu <gülüyor> Barongan'la e, e, beraber tanışmamızın e, vesilesi olmuştu. Vesilesi olmuştu. Çıkış, Doğru e, kaynağı olmuş. Şimdi aslında e, yani şöyle bir şey biz e, çok eski bir geleneği sürdürmeye çalışıyoruz zaman zaman kesintiye uğrasa da. İşte geçtiğimiz yıldır ikinci kez düzenlendi ama aslında çok eski bir organizasyon İstanbul Amatör Tiyatro Günleri. Bir zamanlar 80'li yılların ilk yıllarında özellikle İstanbul ortamında üniversitelerde insanların bir araya gelmesinin bile çok zor olduğu dönemlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamış olan bir tiyatro şenliği bu. Ama zaman içerisinde üniversiteyi aşıp genel İstanbul gruplarının birlikte düzenle, düzenlediği bir yapılanma haline dönüştü. Zaman zaman dediğim gibi kesintilere doğradı. Yani o günden itibaren e, sürekli olarak devam etmiş bir organizasyon değil. E, ondan sonra da en son olarak İstanbul e, Alternatif Tiyatrolar Platformu tarafından e, organize edildi. Şu anda o platform aktif olarak e, çalışmalarını sürdürmüyor ama e, son iki yıldır. Ama yine de o Yapıyı oluşturan topluluklar bir ağ olarak, dayanışma ağ olarak, iletişim ağ olarak varlıklarını sürdürüyorlar. E bu yapılanmanın sürdürmeye devam ettiği bir e, amatör tiyatrolar şenliği. Bunun çeşitli ayakları var. Mesela önemli ayaklarından birisi yıllardır zaten çıkış noktası da o. Üniversite tiyatroları ayağıdır. Onun dışında bizim gibi T gibi mezuniyet sonrası e, tiyatro yapmayı sürdüren ki de tiyatro Boğaziçi'dir aslında bunun e, temel adresi. Tiyatro Boğaziçi gibi mezuniyet sonrası tiyatro paradigması da yola çıkmış bazı toplulukların bir araya gelip bir şeyler yaptıkları bir alanda var. Ki bunların bir kısmı çalışarak tiyatro yapmaya çalışıyor yani bir kısmı ise yarı profesyonelleşmiş. E, onun dışında bu ayaklardan bir tanesi de işte 2006'dan itibaren aslında e, Kültürel Çolcu Tiyatro Günleri adı altında. ...organize edilmeye başlandı. 2006'da aslında tam olarak adı bu değildi ama orada bir birkaç panel ve küçük organizasyonlarla başlamıştı. Daha sonra biz bunu bir sonraki yıldan itibaren bu isimle devam ettirelim dedik. ve Güzel o, bir isim. Öyle bir isim olarak şey yaptı yani o da kendi içinde belli bir tarihe sahip oldu aslında bakarsanız. Ya biz burada tabii şöyle bir paradigma ile hareket ettik her zaman. Yani tiyatronun, insanların... Kendi kimliklerini ama bu kimlik sadece siyasi bir kimlik değil veya kendi cinsiyetlerinden kaynaklanan bir kimlik değil, yerel bir kimlik değil. Yani kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa o açıdan çok geniş bir tanım aslında. Yani kendi kimliklerini sürdürebilmek için, koruyabilmek için ve geliştirebilmek için tiyatroya başvuran insanlar ne tür faaliyetler yapıyorlar? Bunu, bunu görmek istedik. Aslında bu konuda hiçbir şey bilmediğimizi Hı -hı. fark ettik. Hı -hı. Bu konuda bir yayın bulamadık. Ve birazcık alanda kendimiz el yordamıyla ilerleyelim dedik. Burada tabii mesela önemli ayaklardan bir tanesi dil oldu örneğin. Yani Türkçe dışında tiyatro yapan topluluklarla karşılaştık. Onlar açısından kendi ana dillerini özellikle sürdürmenin önemli bir noktasıydı. Kültür çok önemli bir başka nokta oldu. Çok değişik topluluklarla tanıştık. Birlikte bir şeyler yaptık. Ve zaman içerisinde bu birazcık akademik bir hüviyet de kazandı. Çok aşırı bir yani o yönünü çok fazla ön plana çıkarmak istemiyorum. Çünkü genelde evet. biz hakikaten alana inip insanlarla evet. bir arada bir şeyler yapıyoruz. İstersen e, sözünü e, yani e, kültürel çoğulculuk tiyatro günleri ile Hagop Baronya'nın ilişkisi. Evet. <gülüyor> i̇şte 2010 yılı mesela bu anlamda 3 sene mi olacak şimdi? E, e, Hagop Baronya'yı andı. 2010'du işte evet. 20 Mayıs 2010, 2010 olduğuna göre, göre e, ve 2012 e, yani 3 senedir evet. e, kültürel çoğulculuk tiyatro günleri e, başlığı altında L. 하고 바로 양모할까 균담대요. Ha, evet mi? aslında öyle bir durum da oldu. Yani biz <gülüyor> 2010'da ilk defa böyle bir özel Agop Baron yanlığını yapmıştık. Gün. Ama ondan Biraz sonra ondan bir şekilde evet yani gündemde kalan isimlerden birisi oldu. Ee, aslında 2010'da dediğim gibi şöyle biz bu çalışmayla beraber Mimesis dergisi Google, üzerinden evet. aslında. Bu, bu, bu e, mayanda muhakkak mimesis muhakkak. Belki ondan an, da bahsedilebilir. Mimesis'te yine öğrencilik yıllarında. Google'un e, e, Agop Baron yanlığı diye tıklarsanız <gülüyor> <ben bir> <gülüyor> <gülüyor> Mimesis geliyor. <gülüyor> evet. Mimesis portal tabii çok iyi bir internet arşivi hani dönüşme yolunda ilerliyor. Ee, ama ondan önce tabii 20, 20, artık 25. yılına girecek olan dergi var asıl olarak. Mimesis dergisi. Tiyatro Çeviri Araştırma dergisi. O da yine BGS'nin serüvenine benzer bir serüveni var. Öğrenci e, dergisi olarak başlayıp daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nin e, kalıcı yayınlarından bir tanesi haline dönüştü. Ve hala da o şekilde devam ediyor. Yani o dergide özellikle bu Sözünü ettiğim alan çalışmalarının sonuçlarının değerlendirildiği dosyalar yayınlandı. Onlar önemli bir arşiv malzemesi de oluşturuyor şu anda hali hazırda. Hı hı. Ardından sizin de söylediğiniz gibi işte yani 2010'dan itibaren başlayan portal yayını ile beraber bu arşivin çok önemli bir kısmı da internette tutulmaya başlandı. O da ulaşılabilirliğini oldukça ciddi oranda geliştirdi bu durumun. Yani buralarda birikmiş bir malzeme var. O bağlamda bizim yani bir Mimesis dosyası olarak e, ilk başta gündeme getirdiğimiz bir şeydi bu. Yani bu Hagop Baronyan diye birisi var. İstanbullu bir tiyatro adamı. Biz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Üstelik bazı yayınlarını Türkçe olarak yapmış. İstesek aslında gidip okuyup e, Ermenice Hı. bilmiyor bile olsak bunu öğrenebiliriz. Ki Ermenice de öğrenebiliriz ayrı bir mesele. Ya, Hagop Baronyan'ın <gülüyor> özelliklerinden çarpıcı özelliklerinden birisi. Evet. Yalnız Ermenice yayın yapmamış. Evet. Türkçe yayın yapmış, yalnız yazarlık yapmamış, yayıncılık yapmış. Evet yani... Tabii o dönemin belki çok önemli bir şeyi. Yani biz mesela şimdi çok fazla şey yapıyoruz. Belki işte desteklenmiyoruz falan filan gibi. <gülüyor> e, ama herhalde o dönemde belli tipler ortaya çıkıyor. Tarihsel karakterler. Bunları, bu argümanı tamamen boşa çıkaracak. biçimde bugünküyle karşılaştırılamayacak kadar daha beter koşullarda. İstersen bir tarih verelim aşağı yukarı. Ee, 150 sene önceden e bahsediyorsunuz. Evet, evet. yani doğru, doğru. E, çünkü e, bu sene Hagop Baronya'nın... Doğumunun 170. senesi evet. faaliyete gösterdi zorlukları yirmi yaşında başlıyor kalem sallama evet. yani bir 140-150 senelik bir Olaydan zaman bahsediyoruz. diliminden bahsediyoruz evet. yani edelim. dolayısıyla hani o zamanki şartlara baktığımızda çok daha zor bir şey bunu Hı -hı. yapmak ama bu insanlar çıkmışlar dediğiniz gibi hiçbir şey dinlemeden ...yayın yapmışlar. Bazen tek başlarına... ...yayın yapmışlar ve çoğunlukla da böyle... ...zaten. Kimseyi bulamayınca tek başına... ...yayın yapmışlar. Ben şimdi aslında... ...bugünkü internet ortamında... E, ...bunun daha kolay yapılabilecek... ...bir şey olduğunu ve insanların böyle yapmaya başladığını da... ...görüyorum ama e, aslında çok... ...sık gördüğümüz bir şey değil. İnternet... ...bunu kolaylaştırdı biraz ama Baronyan döneminde... ...basılı, her şeyin basılı olduğu bir dönemde... E, ...çok kolay bir şey değil ve... ...biliyorsunuz ki sürüyle... ...Ermenice, Türkçe, e, işte... E, ...periyodiye... ...dergiye imzasını koymuş birisi yani. Sonuçta biz böyle bir araştırmaya başlayınca... ...tabii doğal olarak... E, ...adresin yani... ...Aras Yayıncılık <gülüyor> olduğu ortaya çıktı. E çünkü gerçekten hani... ...Aras yayıncılık bizim jenerasyon için... ...özellikle aslında bir modeldir. Yani yayıncılık işle de ilgilenmek istiyorsanız... ...hani bu işi nasıl yapacaksınız... ...veya e, hangi kriterleri... ...örnek almalısınız falan. E, o açılardan yani işte bilinmeyen yazarların Türkçe'ye kazandırılması, daha doğrusu çok yanlar hmm. tarafından bilinmeyen diyeyim. Onu da evet. vurgulamak lazım. Onu, evet, Ermenice okuyan okur tarafından çok iyi bilinen ama hemen yanında oturan Ermenice bilmeyen komşusunun hiç bilmediği İstanbullu bir sürü veya Anadolu'lu bir sürü yazar, şair vesaire çok önemli eserleriyle buluştuk ve zenginleştik. Ve Anadolu'nun ve İstanbul'un aslında bizim kafamızda bize anlatılan gibi bir yer olmadığı konusunda çok büyük bir uyanışa giriştik. Bence o açıdan ben e, tabii ki bizim için model oluşturdun kesinlikle öncü bir e, yayın evi olduğunu zaten bildiğimiz için ve de çok iyi e, dostluk ilişkilerimiz <gülüyor> olduğu için belki e, karşılıklı böyle Yani <gülüyor> bu böyle ama hani burada e, sen de biliyorsun ki abi sonuçta hiçbir e, yani böyle bir reklam falan hiç yok hiç yani ge ne, bu ne, gerçek yani. <gülüyor> ne belgesetinin ne AVS Yani dolayısıyla çok rahat evet. konuşuyorum o açıdan. Yani tabii ki bizim için adres yani Dolayısıyla 2010'da Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte oturalım böyle bir şey yapalım diye birlikte ola çıktık her aşamasında birlikte planlamıştık zaten. ...çok ve, da güzel bir gün oldu yani. Hagop Barongan <gülüyor> görünür oldu. Evet, evet. Ee, ve çok da tabii güzel bir şey oldu. Özellikle e, yayınlanan oyun, şart işçisinin oynanması, oynanması falan. Ee, Kevork Bardakçı'ya gelmişti. Evet, iki saatlik değil mi, bir e, lecture Öyle. vermişti i̇şte, orada e, herhalde boğaz içinde bildiğim kadarıyla e, yanlış e, söyleyeyim ama... ...ilk defa Ermenice, Ermenice bir lecture Ermenice sunum yapılmıştı işte. yani. E, belki diğer üniversiteleri de katarsak ilk defa bir... E, belki de yani. Belki de yani, yani şimdi Bizim ab, abartmayalım kadarıyla. ama... ...elimizde istatistik yok ama bildiğimiz kadarıyla Ermenice ilk defa bir sunum oldu. Evet yani Pakrat abi de sağ olsun. Sun e, yaptı. Çok, çok güzel bir simultane çeviri yapmıştı. Çok, çok, gerçekten Pakrat. E, e, ustalık e, isteyen bir e, iş e, yaptı yani. Çünkü öyle bir tecrübesi de yok. O, Ölmekle beraber e, evet. çok güzel bir çeviri yani yaptı. Yani bu, bunun yapılabileceği ortaya çıktı. Artık yani hı. yapılıyordu galiba. Daha fazla evet. olmaya başladı. Hı hı. Yani o açıdan aslında çok güzel bir gündü. E, Baronya'nın işte e, tiyatrocu kişiliği, yayıncı kişiliği Zakaria Millanoğlu oh, yayıncı oh, kişiliği ve oh, dergileri üzerine konuşmuştu. Sevgili işte e, Trabzon'dan geldi biliyorsun Necati Zengin. ilk kez baron yiyen, yani, Türkçe'de oynayan. istiyorum biraz e, Necati'den de bahsedelim. bahsedelim. Kulaklarını çınlatırız. Çınlatalım. Yani onun işte Trabzon'da üstelik de Trabzon'da Hı. olması çok önemli. Evet. Belki bir baronyan çalışması yürütmüş olması. Evet, bağda Sarapları. E, bağda ilk defa Türkçe olarak oynamış olması. Yani bütün bunlar orada insanların önünde tartışıldı konuşuldu. E, Getona Gang öğrencileri güzel bir gösteri sundular. Biraz modernize ettiler şeyi baronyanı. Onlar da Murat Skaner'den galiba. Mehmet evet. Murat Skaner'den evet. bir bölüm oynamışlardı. Evet işte. E ayrıca işte Berberyan Kumpanyası'yla tiyatro bazı içinden bazı tiyatrocular da e, ...şarkt işçisinden bir bölümü sevsin değil idiler. ama bir bölümünü sahnelemişlerdi. Kalbi Ortaköy ee, e, Tarkman Çats okulu da ufak bir katkısı vardı. E, doğru Tarkman Çats'ta öğrencileri de oradaydı doğru. Onları unutma, unutmamamız Hı -hı. iyi oldu. Üstelik bir de büstümüz vardı. Onu, <gülüyor> <yine> <gülüyor> Ondan o, da bahsetmek onu, lazım. Onu ben söyleyeyim. <gülüyor> tamam. e, çünkü ben e, Erol Sarafyan'ın bir büstü vardı ben getirdim. Erol abiye karşı da <gülüyor> benim çok sevgi ve saygım var. ...bugün e, Ermeni cemaatinin e, ne bileyim ben bu ihtiyacını tek başına e, sırtlanmış götürüyor. E, güzel bir büstü. Evet. Sahnede yerini e, aldı. Sanıyorum o şimdiler... Bir, bir Arasiyancılıkta. Tamam Arasiyancılıkta <gülüyor> gidip görülebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten e, Baronya'nın aslında çok böyle... E, yani bizim elimizde sanıyorum tek fotoğraf ya da çizimi var. Bir tane kara kalem çizimi var. Onunca karizmatik bir kişiliktir aslında. <gülüyor> yani o çizimden yola çıkarak. Onu yansıtan bir de büst olması iyi oldu aslında tabii <gülüyor> elimizde. Yani dolayısıyla bu belki de şeydi. Hani... E, Bizim açımızdan çok verimli ve keyifli bir gündü evet. ama bir de üstüne üstlük yani bunun şehir tiyatrolarına çıkıyor falan bizim hiç herhalde böyle bir düşüncemiz o zaman yoktu yani hiç açıkçası yoktu. yani sonra evet, da e, şart dişçisi arkasından e, şehir tiyatroları e, evet. repertuarına aldı bu sene üçüncü yine sene oynuyor, evet, Gene yine oynuyor evet yine yine oynuyor. ...bildiğim kadar e, kapalı gişi Kapalı iş oynadı. Açık havada falan oynadı. İki kere... ...yine doluydu seyirci. Yine, yani her, mükemmel bir e, şey oldu. Avop Baronya'nın <gülüyor> bir tılısı mı var herhalde bilmiyorum. E, yani şöyle mesela Engin Alkan'la da konuştuğumuzda... ...hep şeyi söylüyordu yani... ...gerek o... ...Sinem Özlek dramaturg, hı hı. grubun dramaturgu... ...onunla da sohbetlerimiz olmuştu. Yani genelde hep söylenen... ...yani o dönemde yazılmış çok özgün bir oyun olması ki... Hani bunu biz de zaten aramızda konuştuğumuzda başka bir şeyi söylerdik. Hani Baronyan bunu beğenmiyor ve gençliğinde yazdığı bir oyun olduğu hı hı. için toplattırıyor falan. Yani belki tiyatro sanatı açısından bakıldığında hani çok faul diyelim hani çok te temel hataları olan bir metin falan olabilir ama hiç önemli değil. O taşıdığı ruh ve özgünlük tamamen bunları aşıp gidiyor. Baronyan'ın kendisini de bence aşıyor ki kendisi hani toplattıran insan ama ona rağmen yine de sahnelere çıkmayı... Başaran bir metin oldu ve bence şeydi yani oradaki mizahı ve ruhu Engin Alkan günümüz şeyiyle çok iyi armağanlamıştı günümüz anlayışıyla seyirci de hiç yabancılık oluşturmayacak bir hale getirmişti. Buluştu da seyircisiyle zaten. İşte, yani gişe yapması. <gülüyor> Söylenecek bir şey <şeylik> yani. <gülüyor> gişe yapması oyun çok e, sahneden ilginç e, iner. olmuştu. Bardakçıyan hoca geldiğinde buraya daha sonra yani e, ikinci senesiydi sanıyorum oyunun. E, biz onu izlemesini istedik hani hmm. o gün bakın hmm. böyle konuşmalar geçti aramızda falan hani e, bakın ne neler oldu ondan sonra falan diye ve tesadüfen biz e, bir pazar gününe bilet bulabildik çünkü dolu olduğu için. Pazar günü işte öğlen matinesi şeklinde yani gidecektik izlemeye. Fakat ben tabii çok farkında değilim. Hoca büyük bir şok yaşamış orada. Şimdi sonradan anlatıyor bize. Bir anda okul çocuklarını orada görünce... Yani ha. kapıda sıraya girmiş bir şekilde öğretmenleriyle beraber onların önce başka bir oyuna gelmiş olduklarını düşünmüş. Hani biz Baronyan'a gidiyoruz onlar da herhalde bir çocuk oyununa falan gidiyorlar diye. Sonra o grubun aynen o kadroyla Sadece, Baronyan izlediğini, 3 gülünce... saat boyunca süren bir oyunu sonuna kadar izlediğini, eğlendiğini ve çok memnunlar. Biraz o memnun bakımdan ama eleştiri aldık galiba 3 saat uzun diye. Yani evet ama o birazcık da yönetmenin anlayışına saygı duymak lazım. ...yani bence üç saat olduğu için memnun olan da var. Olur. Yani paramızın <gülüyor> hakkını sonuna kadar aldık diye. O konularda hani kriter zaman olmamadı tabii. tabii. O zamanı nasıl doldurulduğu bu da... önemli. Yani. Ee, Müzikal ee, şeklindeki bir oyun için, için üç saat normaldir. Yani keyifli bir e, iş oldu aslında bu. <gülüyor> i̇şte, Muhabbetini etrafa doğru kaydıralım istersen. Hagop Barongan'ın üzerine yürüttüğünüz projelerden bahsedelim mi? Olur. Yani şimdi şöyle aslında e, yani bizim... İlk başta yola çıkış noktamızda yani Baronyan'ı tanımadığımız için Baronyan hedefli bir çalışma biz yürütmek amacıyla yola çıkmadık. Bizim temel derdimiz oldukça ihmal edilmiş olan yani Osmanlı'da modern tiyatronun kurucusu olan Ermeni aktörlere dair doğru düzgün metin bulamamaktı yani. Evet. Çok primitif bir noktadan başladı. Ben senin yazından aslında. şöyle bir paragraf aldım. Osmanlı Türk tiyatrosu tarihi eksik bir biçimde yazılmakta. Sizler de Osmanlı Tiyatrosu'nun çok kültürlü bir olgunun tüm zenginliğini ortaya koymak için çabalıyorsunuz. Elbette bunu kolay bir misyon olmadığını da belirttiniz. Yani bir e, seminerde söylüyorsun. Evet. Yani, yani dolayısıyla asıl mesele buydu bizim açımızdan. Bu. Yani biz mesela çok basit. Şimdi... E... Aslına bakarsanız mesela Metin oldukça fazla malzeme var ki Baronya'nın sayfalar dolusu çevirisine de yer verir bazı şeylerden kaynaklardan ama, ama genelde Osmanlıca olan bölümlerden oluyor ama mesela onun kurmuş olduğu düzlem içinde de yani biz şeyi bulamıyoruz aslında yani dönüp dolaşıp yine belli bir çerçeve içinde Müslüman unsurun belirleyiciliği veya bunun adının Türk tiyatrosu olduğu gibi bence çok anlamlı olmayan ve bizi de yani sosyal bilimler adına e, konuşuyorum. Bilimsel bir yaklaşıma çok fazla e, çekebilecek yaklaşım değil aslında bu. Yani daha şey bakabilmeliyiz yani. Gayet dürüst bir şekilde orada kim ne yapmış falan filan. Tabii ki tarihi olduğu gibi yansıtabiliriz görebiliriz diye kimsenin bir indiası olamaz. Olur. Mutlaka seçim yapıyoruz yani. Ama şimdi e, genelde ulus devletlerden sonra seçim çok tek kanallı ilerlediği için öbür kanal neredeyse yani kör, güdür, kör. Güdür, körelmiş durumda. Burada. Dolayısıyla oraya ait kaynakların ancak çoğaltılmasıyla biz resmi biraz daha büyük göreceğiz. Hı hı, Tabii ki hepsini hı. göremeyeceğiz ama en azından biraz daha büyük bir parçasını yani böyle göreceğiz. Böyle bir çaba daha önceden olsaydı bugün belki resmi daha büyük parçasını görebilecek. Belki ama de buna biz başka ilaveler yapıyor olacaktık ama yani. bugün yarından. Maalesef. <gülüyor> Öyle ki yani çabayı küçümsememek lazım. Evet. Aldığımız yolu küçümsememek lazım. Evet. Yani herkes ve... bir şey bırakarak ilerliyor. Birileri de çıkıyor bunu buluyor. Ben ondan da çok aslında umutluyum. Yani sonuçta burada bizim yaptığımız şey yani bana göre henüz çok çok güdük ve yetersiz ama bir şeyler var. Ama mesela bu bile birçok insanın heyecanlanmasına ve mesela hı. bazı çok genç araştırmacıların hı hı. bu konuya yönelmeye itmesine falan yol açıyor. Mesela benim son dönemde gördüğüm çok önemli bir olgu olarak mesela Ermenice öğrenen Türkiye'li akademisyen sayısında yani Ermeni olmayan Türkiye'li akademisyen hı hı. sayısında ciddi bir artış olmaya başladığını gözlemliyorum. Bunu siz belki daha yakından evet, görüyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla... ve çeşitli kesimlerden evet. farklı siyasi yapıda insanlar gruplar evet. veya merak akademinin de farklı alanları yani, yani, yani başka yani akademik çalışmayı eğer bir ucu e, e, muhakkak ermenice bilme evet. kaynağın yani eğer tiyatro çalışacaksanız Zaten... tiyatro tarihi Osmanlı tiyatro tarihi çalışacaksanız evet. ermenice e, bilmeniz yani zorunluluk zor, zorunluluk yani zorunluluk. Bunu artık başka ya da işte bizim yaptığımız gibi dilten <gülüyor> Belli insanlar varsa onlar da ekip kurarak çalışıyorlar. <gülüyor> evet yani. e, ama o yok da, siz yapıyorsunuz e, o işi. <gülüyor> yani evet. Sonuç olarak ekip kurarak çalıştık <gülüyor> biz. <gülüyor> Birbirimizi tamamladık öyle diyeyim. Ama <gülüyor> aslında bence e, bugün artık bunu böyle yarım yamalak yapmanın alemi yok. Genç bir akademisyen eğer Osmanlı tarihi çalışacaksa bence her alanı için konuşuyorum. <gülüyor> Sadece tiyatro <gülüyor> için değil, konuşmuyorum. Biz... Yazılı kültür bırakan <gülüyor> en önemli halklardan bir tanesi Ermeniler. <gülüyor> Yani onlar yani, olmadan yazılmaz e, 2500 tane şey var. Ermenice harfli Türkçe yayım var. Daha Doğru. hiç öteye gitmedim. Başka hiçbir Doğru. şeyi eğer araştırmayacak. Sadece yani. alfabeyi öğrenerek Sa e, evet. bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. 2500 Aynen literatür var. Sırf alfabeyi bilmek, evet. o kitapları okuyabilme yeteneğiniz. Bir gelişmiş anda bir... şey oluyor yani, yani resmin <gülüyor> bütünlüğüne dair Yani bir aylık bir, bir yemek. Evet bir ay bile sürmeyebilir aslında yani alfabeyi öğrenmek. Ve, e, o kaynaklara ulaşmak için falan daha çok uğraşırsınız aslında yani yoksa alfabeyi öğrenirsiniz. Ama bence dediğim gibi ben görüyorum yani bu insanlarla tanıştıkça hani dil öğrenme konusu çok yol alındığını düşünüyorum bu, bu açıdan. Ee, devam edersek bari şey yapalım. Begesedi'nin e, Ermeni tiyatrosu ilan ilgili Osmanlı tiyatrosu ve Ermenilerle Hı -hı. ilgili kitapların adlarını sayalım. Evet, şimdi... Hiç değilse dinleyicilerimiz <gülüyor> e... merak edebilirler. Evet. Yani sonuç olarak... Önce istersen son bastığınız geçen ay... Evet. Geçen ay bir bu, kitap çıkarttınız yanılmıyorsam henüz, değil mi? Henüz yani da, dağıtılmadı aslında. Ha, e, tamam ya. Ama <gülüyor> <Oluş>, şimdiliklerin <gülüyor> yani, anımsını evet, yapalım. Yani, yani sonbahar dönemi yayınlarımızdan birisi yani, olacak. Yani. Önümüzdeki günlerde herhalde piyasaya çıkmış olacak. Yaman ha, Ak'ta... E, haber oldu. Size, evet, <gülüyor> Sevan arkadaşımız sağ olsun o bize e, çok erken bir şekilde bunu <gülüyor> sunarak bir, yani desteğini gösterdi. Biz de Ona e, çok teşekkür e, dinleyicilere haber evet. verelim. Yani mi? aslında şimdi şöyle biz e, bu... 2007'lerde başlayan bir şey oldu çok dediğim gibi yani biz yaptıkça ortaya koyuyoruz yani biraz böyle bir şey var biz asıl çalışmamızı alanda yürütüp ondan sonra sonuçları üzerinden bir şey yapıyoruz yani dolayısıyla biz aslında yayıncılık bizim işimizin bir parçası ama hani asıl olarak kendimize yayıncı dersek haksızlık etmiş oluruz. Ee, yani sonuçta mesela yani aras yayıncılıktaki gibi programlı bir şekilde ilerleyen otur bir yayıncılıktan ziyade çalışmanın içerisinden gelen bir yayıncılık anlayışı var. Şimdi mesela 2007'de bu işi öğrenmeye başladığımızda açıkçası ben temel metinleri okuduğumda kafamda kalan soru işaretleri üzerinden insanlarla konuşarak kafama uymayan şeyleri başka türlü yollarla düşünmeye çalışarak falan filan bir şey yazmıştım işte vartoyan kampanyası ve yeni Osmanlar evet. diye. Yani o benim için aslında öğrenme faaliyetiydi. Evet. Ve bunu da insanlarla paylaşmak istedim. Yani bu artık işte insanlar için ne ifade ediyorsa odur yani. Yani bir başyapıt falan oldu zaten yo, yo, iddia edemiyorum tamamen öğrenme amacıyla Hiç, yaptım. Hiçbir yani, yayınımızın de, öyle bir ya yok. Yani öyle bir şey yok. Yani mesela ben açıkçası hani bazen öyle de algılandı ve bazen <gülüyor> gereksiz tartışmalara da girdim. Metinan'la falan böyle polemiğe girmek için falan bizim hocamızdır Metinan. Çok saygılıydığımız bir insandır. ...yaptığı işin hiçbir şekilde... ...Bizim Türkiye'nin e, sayılı kesinlikle yani ...bizim onun yanına yaklaşmamız için oturup önce... E, ...bir kırk lazım. Yani o dil, onun bildiği kadar dil bilmemiz... ...onun gördüğü kadar belge görmemiz falan lazım. Ama bu şu, bizim Türkiye'de şöyle de bir şey var... ...yani enteresan bir şekilde siz babanızla... ...veya öğretmeninizle tartışamazsınız gibi bir şey var. Yani ben yola yeni çıkmış bir insanım... ...ve bunu tartışmak Hı -hı. istiyorum. Yani Hı -hı. bunu ukalaca yapıyorsam... Hı -hı. ...ve yanlış şeyler söylüyorsam... ...beni eleştirin Hı -hı. ama... E, davranışın kendisini en baştan yan yani şey yapmak boyalı kuşu ilan etmek biraz tuhaf oluyor. Güzeldi. Ondan sonra şeyi yayınladınız Türkiye'de Ermenilerin sahnesi ve çalışanları evet, Şarasan'ın Şarasan'ın o çok bilinen olağanüstü bir işti o. Onun evet. muhakkak Tiyatro ile ilgilenen insanların muhakkak elinin evet. altında bulunması lazım. Yani bizim şu anda hani Türkiye'de, İstanbul'da üretilmiş 1900'lerin evet. ortamına ve 1870'lerden filan itibaren ne oluyor, ne bitiyor Sonra, çok iyi özetliyor. Doğu ve Batı arasında San Lazaro sahnesini evet. ürettiniz. Yervant Barit Manuk evet. imzasıyla çıktı. Bence bu çalışma oldu. oldukça önemli bir çalışmaydı. Bunun ilk nüvelerini şeyde... Eskiden kritik dergisi vardı, edebiyat dergisi orada yayınlamıştık. Ee, umuyorum bu bir öncü olacak. Çünkü ben bu konuda çalışmak isteyen çok insan gördüm. Bu malzemelerin arkasının geleceğini düşünüyorum ve bu konuda girişimlerimiz de var yani hep birlikte yaptığımız... Sonra e, Venedik'ten İstanbul'a Modern Ermeni Tiyatrosu'nun ilk adımları evet. hepimizin sevgi ve saygıyla e, hocamız, hocamız <gülüyor> e, Boğuz Levan bon Zekiya'nın Evet onu da yayınladık. kulaklarını çınlatalım buradan Bugün, şu anda orada, Venedik'te. Evet, <gülüyor> e, Fırat zaman yetmiyor evet, gibi. Evet. Ee, Konu baron yorulunca <gülüyor> ben her zaman bu noktaya geliyorum. Bir başka programda <gülüyor> tamam. muhabbetimizi devam, devam ettirelim. ettirelim. <gülüyor> Bize ayrılan zaman da tükendi. İşaret veriyorlar. Hagop Baronya'nın edebi kişiliği ile ilgili Fırat Güllü ile bir sohbete daldık gittik. Ee, programa başlarken de bahsettiğimiz gibi programla bu dönem yaz dönemi son buluyor. Yaz dönemi Açık Radyo'nun Açık Dergin içindeki Agop Baronga'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programını böylece sonlandırmış olduk. Fırat geldin çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ee, 15 gün sonra Açık Radyo'nun Açık Dergin'in bu kez Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak üzere sevgiyle, hasretle. Sirov Ugarodov. hoşça kalın. Hmm. Hagop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yetvar Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...